ve Hazreti Peygamber'i takdim edecek, anlatacak. Fakat hani şu kazanın altına bir odun atma kabilinden, ortalığı biraz hareketlendirme kabilinden ben hocamı bir şiirle takdim etmek istiyorum. Bir ulul emridin emrine girdik. Ezelden bey atlı hakanımız. Az idik sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımız Unuttuk ilhamı ı işledik seni göz bebeğimize, bağışla ey şefi kusurumuzu, bin kusur senelik emeğimize. Suçumuz çok sabah, sunumuz yoktur, şımardık müjdeyi sahabetinde, gönlümüz kanidir, gözümüz topdur, doyarız bir lokma şefaatinden. Nedense kimseler dinlemez eyvah o kadar saf olan dileğimizi bir ümmi sen de ya Resulallah ancak sen okusun yüreğimiz gelmemiş Türkçede bir hassanın yok bizde ne görüldü ne muallaka alaka yoluna baş koyan Ali Osman'ın kan ile yazdığı tarihten başka ne kanlar akıttık hep senin için o Ulu kitabın hakkı için aziz Gücümüz erişsin ve erişmesin uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir can alın vermeyiz bizler. Ebedi hadinul harmeyniniz. Ölsek de Ravzan ruhumuz bekler. Hocam buyurun. Lütfen. şair her abı abtabın nevbahar olsun da gör çeşme sara çeşme pınarının olsun da gör demişti Hazık Mehmet var eski Erzurum müftüsü hem müftü hem şair o kadar çok kıymetlerimiz var ki o kadar güzel büyüklerimiz üstatlarımız var ki Saymaya güç yetiremiyoruz, Tanımaya ömür yetmiyor. Ama biri bini demektir. İçlerinden birini tanıyan, külüne vakıf olan, sırrına ere, biiznillah maksada kavuşur. Bizim edebiyatımız başından sonuna kadar güzeller güzelliğini medet etmek için var olduğumuz, genova peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizi meth etmek onu yad etmek şiirimizin ekseninde yer aldı. Bana bazen sorarlar. Bu edebiyattan ne gördün? Bir ömür vakfettin. Kişini gücünü unuttun. Ne gördün, ne buldun derler. Sualim makamına göre cevaplar verilirse de biri şudur. Hazreti Ayşe annemizin Resulullah Efendimiz için terennüm ettiği o dört mes'a sanki bizim edebiyatımızın özetinin özetinin özeti gibidir. Kompakt disk. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki. Velev-seli'u ehli mesra eysafa Lema bezle yemin Yusuf'un akden. Lütfemize hiç alır, rüyana gebin, gül. La bil kat katgeli kılıp, ala eli. Hayır, nasıl Ya Rasulullah, Mısır'da Hazreti Yusuf Peygamber köle olarak satışa arz edildi ve herkes pazara koştu. Belki ben alırım ümidiyle insanlar nesi var nesi yoksa pazara getirdi. Güzeller güzeli Yusuf Aleyhisselam'ı satın almak için Herkes heveskar oldu Ya Resulallah seni görselerdi Kuruş harcamazlardı Seni görmedikleri için Hazreti Yusuf'a müşteri oldular Hadise malumunuzdur sonra Mısır Maliye Nazırı satın aldı köleyi. Hanımı Züleyha da ona aşık oldu. Koskoca kraliçe köleye aşık oldu diye laf ettiler. Böyle söyleyenleri mahcup etmek için Züleyha annemiz Hz. Yusuf'u onlara aniden gösterdi biliyorsunuz. Bir gördüler akılları başlarından çıktı. Ellerinde meyva vardı, keskin bıçaklar vardı. Soyun meyvaları dedi Süleha. Gözlerini ayıramıyorlardı Hazreti Yusuf'tan. Akılları başlarından gitmişti, dişleri iptal olmuştu. Ellerini kestiler fakat acı duymadılar. Hazreti Yusuf çekilince baktılar ki ortalık kan göl. Kesen de kendileri. Ama ayet parmaklarınızı kesiyorsunuz ve acı duymuyorsunuz. Şaşıp kaldılar. Kur'an-ı Kerim bize bunu hikaye eder. Ve buradan bize bir ders verir. Güzeli seyretmek acıyı iptal eder. Ey mümin sana müjdeler olsun ki ümitle bekle ki sen giderken o server aleyhissalatü vesselam sana görünür. Onu bekle. Sen onu gördüğün zaman ölüm gelmiş, kıyamet kopmuş, oh vız gelir. Vız. vız gelir, vız. Hani hesap kitabı olacaktı, hani köprü vardı, sırat vardı, mizan vardı diye soranlar olur. Gözünü açar, cennet-i var. O serveri bir defa görenin, rüyada görenin ömrü neşe içinde geçiyor. O öyledir güzel. İşte Hz. annemiz bunu hatırlatıp şiirinde diyor ki, Yusuf'u görenler ellerini kestiler ve acı duymadılar. Ya Resulallah eğer seni görselerdi kalplerini keserler yine acı duymazlardı. Ve aserne bilgat'il kulubi alemin eydi. İşte edebiyatımız buradan başladı. Böyle bir güzellikle tanışınca, güzeller güzeline ümmet olunca öyle bir şeref kazandı ki bütün faaliyetlerini eli kalem tutanlar, söz sahipleri, makam sahipleri, devlet sahipleri, servet sahipleri nesi varsa onun yolunda seve seve harcadılar. Bunun canlarına minnet bildiler. Ve dünyada bir benzeri dahi olmayan muazzam bir edebiyatı vücuda getirdiler. İşte biz onlardan bir iki örneği zamanın el verdiği ölçüde sizlere takdim edebilmek için buradayız. Arapça ilk dört mısra ile girdik mevzuma. Müsaadenizle Farsça dört mısra ile devam edeyim. Böylece bu üç lisanın kardeşliğini, Arabi, Farisi, Türkiye kardeşliğini de nazara vermiş olalım. Aşağı yukarı bin yıldır bu coğrafya ve biz bu üç dil ile öyle bir medeniyet inşa ettik ki, sonradan bir gaflet ile, bir ihlal ve bir ihmal ile biraz uzağına düşmüşsek de miras bizimdir, en dişleyebilir yoktur ve küllü şeytin yerceğu ile asdıhi her şey aslına döner biz biraz gayretli olalım da Ramazan bereketiyle geciktirmeyelim. Yoksa adres belli. Ki bizim nerede duracağımız belli. Geciktirirsek sıkıntımız artar. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. <gülüyor> Yine bir Erzurum'du. Nefriyle <gülüyor> söyleyelim. Yani biz kendimizle tanışmayı geciktirirsek bu insafsızlık olur. Yapmayalım. Farisi dört Mısra'nın sahibi Molla Camii Hazretleri olduğu söylenir. Hazreti Molla Cami Nam-ı Diyer Mevlana Abdurrahman Cami Mevlana Abdurrahman Camii Kendisinden şu şekilde de bahsetmek lazım. Sultan Fatih var. Ondan mektuplaşırlardı. Görüşmeleri nasip olmadı. Davet etti İstanbul'a. Çok uzakta, Afganistan'da Belh diyarında Hazret Sultan Fatih'in ricası üzerine görüşmek tanışmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Anadolu'nun yaratan fazlasını da geçti. Konya'da gecelediği bir akşam sabah yola devam edilecekken bir acı haber geldi. Sultan Fatih vefat etmişti. Görüşemediler. Masralar is onlar. Ya Resulallah cebaşet kümseği ashabuke dağili cehennem Burada edebiyat ehli çoktur. Onun için biraz böyle vurgulu takdir yaparak failatun failatun failatun fa'ilun onu da göstermek istedim. İşitsüsü ol. o. Fakat güzel de bir yani. Bu sayede ezberleniyor. Aradan yüz yıllar geçiyor. Hatırda kalıyor. Sözü güzel söylüyorsunuz. Manalı söylüyorsunuz. Hikmetli söylüyorsunuz. İlaveten bir de estetik var. Bir de ölçüye riayet ediyorsunuz. Pes yani. Pes. Yani insanı nasıl bir disipline sokar? İnsanı ne hale, beyni ne hale getirir? erbabının malumu olduğu üzere hakikaten ölçülemez bir vaziyettir, bir disiplindir. İşte Ejdat buna dikkat et. 6000 bin beyit mesnevi yazıyor. Aynı vezinde her Mısra'da en ufak bir arıza olmadan tak tak tak sonuna kadar gidiyor. E bakıyorsunuz sadece bir güzellik estetikten mi ibaret? Hayır. Mana cihetinden de erişilmez bir büyüklük arz ediyor. Hazreti Mevla'nın mesnevisinden söz ediyorum. Molla Cami Hazretleri onun için demişti. Ben o zata ne diyeyim ki peygamber değil ama kitabı var. <gülüyor> Molla Cami Hazretleri'nin de dört okuma okudum galiba. Manasını vermeden önce bir kitabını tavsiye olarak, vasiyet olarak not ettirmek isterim. Elinde kalem olanlar var görüyorum. Cihazlara da olabilir. Kimisi ses kaydı alıyor. Şimdi ismini vereceğim kitap benim vasiyetimdir. Şevahidün nübüvve. Şevâhidün nübüvve, üçüncü kez söylüyorum, Şevâhidün nübüvve, Arapça, Türkçe anlamı peygamberliğin gelinleri, şahitleri manasına gelir. Hazreti Peygamber'i anlatan kitaplar bizde sayısızdır melediyetimizde ama bu kitap için özellikle İslam alimleri dediler ki okuyan aşık olur, Hazreti Peygamber'e aşık olur. Çok güzel bir eserdir, tavsiye ederim. Okuduğum Mısraların manasına gelince Ya Resulallah diyor aleyhissalatu vesselam Hocam merhaba, hoş geldiniz. Ya Resulallah Eshab-ı Kehfin köpeği kıtmir cennete gitti. Köpek cennete niye gitti? Çünkü sen o köpeğin yoldaşlık ettiği, peşlerinde olduğu ve hizmet ettiği o yedi mübarek insana Yemriha meçselina mislina mernuş, debernuş, şazenuş, kefeş tatayyuş adlı o yedi güzel insana ahbabımdır buyurdu. Ve sen ahbabım dersen tabii ki o sözün hatırına köpekle cennetlik oldu ve olur. Ancak ya Resulallah ben de ashabının köpeği ashab ahbaptan üstündür. Bir köpek cennete gittiyse şefaat buyur ben de gideyim biri içeride biri dışarıda olmasın dedi ki köpeğe. i̇lan olsa böyle olur yani. Olsa böyle olur. Cehennemi hak ettiğimi biliyorum ama diyor. şefaat buyur da ben de gideyim iki köpek orada e, vakit geçirelim. Cennet-i ala'dan. Herhalde Hasan-ı Basri Hazretleri'nin duasını hatırlamıştı Hazret bu söylerken. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh ne demişti? Ya Rabbi cehennemi hak ettiğimi biliyorum ama girersem iblis sevinecek beni affet. <gülüyor> Aşkın cilveleri Aşkın cilveleri böyle bir şey işte. Bizimkiler, ben bizimkiler dediğim tamamen divan şairlerini kastediyor olacağım. Yani o da baştan söyleyeyim. Çünkü onlarla artık münasebetiniz şöyle bir arkadaşlık gibi oluyor, bir dostluk gibi oluyor. Mesela nabim benim ustam doğrudan yani pirim e, iyi de görmediğin adam nasıl senin birin oluyor kardeşim kendisini görmedim erken gitmiş ne yapalım 1712'de gitmiş biz de biraz geç kaldık ama e, eseri önümüzde 40 küsür yıldır divanıyla meşgulüm e, mükatebe nısfı mükalemedir der eskiler bir, bir, bir, bir alim zaten tanımanın yarısına tekabül eder onunla sohbet sana ne kazandırıyorsa e, kitabını okumak yarısını kazandırır o halde bir saat sohbete mukabil iki saat divanını okuyorum ben de ne yapayım İşin kolay millerim çocuğuyuz ya, işte işin kolayı başka da elimizde imkan yok. Nabi var, gidince de bulacağım inşallah. Mahşer meydanında kendisini Nabi abi siz değil misiniz diyeceğim. Tanıyacağımdan eminim. Bu kadar yakından, ben onu lafa başladığı zaman nerede bağlayacağım, nereye bitireceğim, aşağı yukarı tahmin ederim. Ya. Yani öyle bir üstadım Nabi var. Evet, sadece benim değil tabi. Nabi var bu. Bir medeniyetin sembolü olmuş adamdır. Altı devlet başkanıyla kanka olmuş. ard arda geliyor Osmanlı tahtına. İnsanlar değişiyor. Devlet başkanı değişiyor. O değişmiyor. O hala orada yani. Hep hürmet görmüş, itibar görmüş, eli öpülmüş bir adamdır. Çok meşhur olmakla birlikte tekrar Akser 180 kendisinin yazmış olduğu Beş Bey'inle naat Şerif'e temas etmemek olmaz. Türkçe olarak da onu söyleyelim. Bir ara dil ifadesiyle bir kıta okuduk. Bunu söylemeden önce Türkiye bir kıta daha okuyalım. Yahu ne Arapçadır, ne Farsçadır, ne Türkçedir, sen Türkçe deyince ne kast ediyorsun falan bazen böyle sıkmıştır oluyor. Bir gün böyle kürsüde birisi hocam dedi Türkçe diyorsun ama söylediklerini anlamadık. Türkçe nedir Allah aşkına bir tarif et dedi. Dedim ki yani edeyim tarif edeyim de yani üniversitelerde bana yapılan tarifler işime yaramadı. Belki bir okuma yazma bilmez amcadan öğrendim. İçerinde olduğunu istersen sana onu söyleyin. Amca okuma yazma bilmiyor ya kafası net, hiç karışmıyor. <gülüyor> Kulak molat benim dedem de onlardan biriydi. Ne Elif'i bilirdi ne ABC'yi bilirdi fakat her bir şeyi bilirdi. Bilmezi gerek her şeyi bilirdi. ona neler neler öğretti. Amca 80'deki ihtiyar hacca gitmiş. Ne gördün Hicaz'da bir anlat amca dedim adam coştu, ya dedi, oğlum bu Arapları anlayamadım dedim. bu Araplar, mı? acayip insanlar, nesini anlamadın dedim, saygısızlık mı gördün falan, yok yok dedi. Ya bunlar nasıl insanlar ezanı Türkçe okuyorlar dedi. Eee dedim, namazı da Türkçe kılıyor. Hatta Mustafa Şerif oku, Kur'an okurlarken dinledim, Türkçe okuyorlar dedi. E dedim, mesele ne? Kendi aralarında acayip bir dil konuştular ben anlayamadım. Amca sana diyor ki Yasin vel Hakim inne kellemine l-mursalîn Türkçedir diyor. E şimdi sen bu amcaya akıl mı vereceksin? Yoksa söylediğini anlamak mı var? Ya bırak diplomalarını. Amca bir şey diyor. Tabii Türkçe. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Türkçe diyor. Yalan mı söylüyor? Bal gibi Türkçe. Allahu ekber Türkçe değilse. Türkçe mi? <gülüyor> Amca. Ben, amcaya bakarım ben. Ne ver lazım? Baba. Dedim ya. Dedem de okuma bilmeyen bir adam ama bana neler öğretti. Oğlum bak kim dedi. İslam'ın şartı kaç dedi. Altı yedi yaşımdayım. Ben de tabi böyle hoca gibi saydım. Gayet güzel. Gersime çalışıyorum. Sağ olma, salat, kelime, işaret falan böyle şey sayıyorum. Yani böyle hiç bil, bilgiç bil, bil, bil sayıyorum. Aferin oğlum bilirmiş dedi. Altıncısı ne dedi? Dede altıncısı olmuyor bunun dedim. Altı olan imanın şartı. İstersen onu da sayayım. Yok dedi. İslam'ın altıncı şartını soruyor sana dedi. E, yok dedim. Ben de biliyorum. Yok dedi. İslam'ın şartı beş. Aferin. Fakat altıncısı büyük küçük haddini bilmektir. <gülüyor> Okuma yazılabilmeyen, enteresan da bir adamdı. Siyah'tı, gece görünmezdi. Yani Afrika dökenliyiz de biz, dedem yani sakal bırakmasa gece kaybolacak adam. Beyaz sakallık sayesinde bulurduk. Nabiri şiiri 5 Beşbeyit'i malum hadisedir. Medine'yi münevvereye girerken yanında uyuklamakta olan ağayı uyandırmak için irticalen söylediği beyit. İrticadem dediğim sevgili gençler, doğaçlama demek biliyorsunuz değil mi? Tabii doğaçlamadır. Yani modern konuşmayı severseniz spontane, hani durup dururken söylüyor, hazırlık yok, o vaziyete bakıyor, bu zorunda bir şiir şey söylemek lazım diyor, bah diye söylüyor. Yahu hazır mıydı? Hazır işte, hazır. Bir ömür boyu hazırlanıyor. O üç dakikada değil o iş. Bir ömür var onun arkasında. Daha da ötesi geriye doğru yüzlerce yıllık bir birikim var. Onun için de gayet rahat. <Sessizlik> Sakın terk-i eleb-delkuh-i mahkub bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın hafgahıdır fazilette. Teferruh kerdeyi arşi Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakim perterinden oldu deycuri adem zail açtığı mevcuda çeşmin tutiyadır bu, felek mahun mahı selamın zine çakidir. anın kan değilidir, hurmatla-i nur ziyadır bu, nüraat-ı şartıyla gelmâ bî bu dergâha, mataf-ı bu, sekâhi enbiyadır bu. Anladık da, ne yani, yani ne dedi biz zaten? <gülüyor> Şimdi klasik şiir okunurken, divan şiir okunurken hepiniz biliyorsunuz ama yani yeni tanıştığımız gençler olabilir onlara söylüyorum mana üzerinde hiç kafa yormayacaksın öyle dinleyeceksin yani söz belli ki güzel bir şey söylüyor adam anlamasak da olur yani değil mi efendim? bülbül öterken sen merak ediyor musun ne dediğini? hayır ama hep dinliyorsun, sen kuş dili falan da bilmiyorsun muhtemelen ama din niye dinliyorsun? biliyorsun ki ben anlamasam da güzel bir şey söylüyor bülbül bu, cennete anlatıyor Tabi sen de takılma yani cenneti görmedik ki anlatsa da nasıl anlayacağız filan deme. Gördün gördün. Baban Adem Aleyhisselam oralıdır. Sen nerelisin? Cennetisin abi. Bana sorduklarım öyle cennet Nerelisin? Cennetliyim. Niye babam oralı? Nabi, nabi merhum der ki kimdir bizi? Meneğleyecek bab-ı cinandan. pederdir. Gireriz hane bizimdir. Cennet bahçelerine girmeme diyor bir mani mi çıkacakmış? Bir de kimlik kontrolü falan mı olacak? Evelallah elimi kolumu sallayıp gireceğim diyor. Eca Nabi Üstad olmadı şimdi bir garanti mi var dediğinde de e, babamdan miras diyor. Baba toprağına izin mi alacağız diyor. Tabii siz nabi merhum la kaydiye işi işin ciddiyetini kaçırdığı filan zannetmeyin. Şairdir, nabidir ne yapacağı belli olmaz. Birkaç sayfa ileride karşınıza şu beyt de çıkar. Ey behist etmedesin duza ha naziş Galiba senden anı talibin isyancadır. Şu demek olur. Ey cennet bakıyorum da epey havalı duruyorsun. E yakışır tabii. Sana yakışır. Fakat gücenme. Onun da müşterisi senden fazla. <gülüyor> Nabi'yle arka ben <gülüyor> de beğenmedim diyor, haklı olarak diyor yani değil mi? kötülerin bulunduğu yerdir diyor, sen elbette haklısın ama diyor orada da müşterinin alışveriş çok. Cebrail Aleyhisselam'a Muhammed Aleyhisselam sohbet ediyorlar değil mi? Ey Cebrail kardeşim bana cennetini göster bir anlat diyor. Anlat diyor. Ben sana cennete giden yolları anlatayım ya Resulallah diyor anlatıyor. Öyle bir gösteriyor hem de gösteriyor. Ne dersin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ey Cebrail kardeşim buraya gelen olmaz diyor. Yani yollarda öyle meşakkat var ki, buraya kimse gelmez diyor. Sonra cenneti gösteriyor, şimdi ne dersin? E herkes buraya gelir diyor, dışarıda kalan olmaz. Cehenneme giden yolları gösteriyor, herkes buraya akın akın koşar diyor. Bur herkes içini gösteriyor, gelen olmaz diyor. İşte böyle bir durum var. Yani dışı başka, içi başka. Zahiri aldanmamak lazım. Yani çok rahat, ferah olan yolların sonu dardır. Aman ya Rabbi, değil mi efendim? Ramazan varken bu meclete bir şey olmaz Allah'ın izniyle. <gülüyor> bir şey olmaz. Yani biz azıcık böyle şaşırdığımız zaman Cenab-ı Ramazan, Hazreti Ramazan <gülüyor> geliyor ve bizi e, şefkatle yavrusunu örten anne gibi üstümüzü örtüyor, bizi, yaralarımızı sarıyor, bize üflüyor, üflüyor bize. Ve biz kendimize geliyoruz elhamdülillah. Ramazan'da herhangi bir Ramazan gününde vasıfsız bir mümin kardeşiniz olarak benim iftardan yarım saat önce veya işte sahurdan bilmem önce sonra o 24 saatinin her deminde her anında tahsil ettiğim bakın bir sırrımı söylüyorum size yaşadığım elde ettiğim saadeti bir saat içinde ve her gün ömrü boyunca tatmadan çok insan gidiyor bu dünyada geliyor ve gidiyor bu dünya öyle bir yer ki herkes ölür ama herkes yaşamaz Ramazan'ı bilmeden, Allah'a kulluğu bilmeden Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i hiç olmazsa sevenleri görmüş olmadan, rüzgarından bir nefes almadan yaşanmış ol olmuyor yani. Lafta ne yaşaması. Acıyor insanlara. Bir de şu var yani Müslümanlara, e, böyle müminlere, buğz edenlere de şaşmıyor, kıskanıyor adam. Haklı değil mi? Ömrü boyunca huzur görmemiş. Bakıyor senin cehrende de huzur bir şey var. Yani ne oluyor diyor ya Allah Allah diyor. Hani dünyada en güzel gülen çocuklar Somali'de. Çok güzel gülüyorlar efendim. E ne yapıyor hakim medeniyet? E, nasıl gülüyorsun be Allah'a kim Al sana bomba diyor, tepesine bomba sıkıyor. Yani gücüne gidiyor. <gülüyor> ya, bizimkiler bizde saadet peşindir çünkü. Peşin. Allah ve Resulullah demiştir, başından beri mesuttur. Ondan sonra söyledikleri bülbülün terennümleridir. Yani bir şey söyle, ne söyle bir şair boşver ne söyle anlamasan da olur. Buna rağmen biz anlatmaya gayret edelim şimdi. O 5 beytin günümüz Türkçesine tercümesi. Türkçeden Türkçeye tercüme. <gülüyor> Türkçeden Türkçeye tercüme. <gülüyor> Sakın terkî eder dencû ye bu dâir bu nazargahı Makamı Mustafa'dır bu. Aynı stabur. Aman diyor edep aykırı davranma. Gözünü seveyim. Öyle diyerek geldi ki Allah-u Teala'nın Habibi'nin makamıdır, mevkiyidir burası. Cenab-ı Hak buraya rahmet nazarıyla bakar. Bu fırsatı kaçırma. Bu rahmetten hissedar ol. Behredar ol. Bu da edebe bağlıdır. Edeb sakın terk edepten diyor. Uyandıracak ya Uyandırmanın da bir yolu var. Ben olsam dürterdim. Herkes yanında olandan veriyor tabi. O şiirde uyan. Adam da uyandı. Uyandı ve dedi ki, ''Aramızda kalır değil mi Üstad?'' dedi yani. ''Bu bari başkaları duymasın.'' E tabi dedi Nabi Mevrum, yani dedikodu etmeyiz merak etme ağam dedi. İyi de güzel kardeşim, 2017'de Erzurum'da sen bunu anlatıyorsan herhalde bir yerden çıktı bu soru yani değil mi? Adam kendi kendini üşah edecek değil mi ya, çıktı. E, Şehri i Mübarek'e girildi, Medine-i İbni girildi ve müezzinlerin bu şiiri okudukları görüldü. Nabi Mevrum hayretler içindeydi. Yahu bu şiiri yolda gelirken ben söyledim. Kimsenin bilmesi mümkün değil. Nasıl okursunuz falan. Sonunda anlaşıldı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam müezzinleri rüyalarına teşrif ederek eğitmiş. Şiiri öğretmiş ve emir buyurmuş. Ümmetinden Nabi'yi böyle karşılayıp falan diye. Bunu duyuyor ya baş müezzinde. Ümmetinden nabiyi dedi mi dedi? Evet. Yemin etti. <gülüyor> Yeminini aldı falan. İnanası da gelmiyor tabii. En büyük müjde. Sonra hepsi aynı şey söyleyince kanaat geldi. Durum netti. Yani tevhile açık bir yer kalmamıştı, sevincinden bayıldı. Şimdi okuduğumuz bu beyti iki ayrı şairden yapılmış takmisleriyle bir davranacağım. Yani her beş beyt için bunu yaparsam yandık, sabah sahura yetişemeyiz. Ama biz mümkün mertebe kısa tutacağız. Yani şu var, yani siz tedirgin misiniz şimdi bu sohbet başladı, hayırlısı acaba kapılar da kapalı, ne kadar buradayız falan diye. Müstenif olun dört saate geçmez. Ben denedim yani. Dört saat aşınca yoruluyor demleyiciler. Sizi yormamak için bunu şöyle üç saat kırk dakikada bile. özetleyeceğiz kısaca. Bu beytin üzerine bir şairim var Fendi. Üç mısra yazdı. Bir şairim var Tahir Ülmevlevi. Dört mısra yazdı. Yani biri tahmis etti, biri tesdis etti. Türkçesi biri beşledi, biri altıladı. Önce şimdi beşlenmişi okuyalım. 1918'de vefat eden Fenni bu beyte ne diyor bakın ne ekliyor bak bak bak sanata bak yani herkes sanatını onu övmek için kullanıyor zaten bir böyleydi Cenab-ı Peygamber'e de buyurdular söz ve yazın sanatı verebilirse birinize beni ve anlatsın buyurdular onu övmek başlı başına, ibadet. başlı başına ibadet bakın şurada bir müjdeyi paylaşalım bilmediğiniz bir şey değil zaten ben size bilmediğiniz hiçbir şey söylemeye gelmedim bildiğimizi tekrar edeceğiz sohbette ona derler her gün namaz kılıyorsun, namazda esselamu aleyke, eyyühen nebiyyü diye selam veriyorsun değil mi? Aleyke, oradaki ke nedir? Sen, İngilizce'deki yu gibi değil mi? Yu, Farkçadaki tu sen. Yani sen doğrudan Cenab-ı Peygamber'i muhatap alıp ona selam veriyorsun. Şimdi iki soru. E kardeşim birine selam verince namaz bozulmuyor mu? Bozulur. E burada niye bozulur? Burada durum farklı. Bozulmadığı gibi selam vermezsen o namazı bir daha kılman gerekiyor. Vacip cümlesindendir, emredildi. İkinci soru, yahu o servere doğrudan doğruya ismen selam vermeyi sana emreden bunu karşılıksız bırakır mı? Bu olacak iş midir? Anlamsız bir selamı sana verdirirler mi? ya bir karşılığı var, elbette bir karşılığı var. Üçüncü soru, ben şimdi gitti sana selam versen, çıkıp gitsin gider, sallallahu aleyküm desem sen de beni duyduğun halde cevap vermesen o güne kadar seni sevenler muhabbetlerini bir gözden geçirirler selam almıyor bunu ne biçim adam derler Rasulullah mı anlayacak selamı Allah. yapma ya çok biliyorsun ileri geri konuşanlar oluyor da Resulullah'a selam vermem emrolundu bu ne demektir karşılığı var aklını başına topla diyor zaten o gelince ben, ben gelirim diyor <gülüyor> vefat ederek hani önüm boyunca selam verdiğim var ya o benim diyor aleyhissalatım. Bir bakıyorsun Allah Allah Allah ama ya o oh. ya dünyada ne çok sıkıntı çekmişiz ya <gülüyor> onu görünce sarhoşmest gözümü cennet açar. <gülüyor> Aynı namazda ilk kelime iftitar tekbirinden sonra Subhanekel yine ke Allah'a diyorsun ya muhatabın Allah. Sen Allah'a Allah'ıma o da? Emredildi işte bak. E peki Cenab-ı Hak kendisine hitap ettirir de. Onu karşılıksız bırakır mı? Haşa. Sümme haşa. Sümme akıllı olmak lazım. Akıl böyle yerde lazım. Bak. Fendi merhumu bu beyti yaptığı tahmisi okuyorum şimdi. Lütfen dikkat. Medar-ı davsi vustat hayyizi arşi itiladır bu. Makamı fevzu rahmet. Mahfeli fevzu rızadır bu. Ne rütbe, arzı, tazimata sayetsen sezadır bu. Sakın terkih edepten ki o ye mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır. Allah gani rahmet etsin. 99. vefat yeri. Ben niye üstadın? Çok tabii böyle bizim yeraltı dünyasında ahbab çok. Arkam kuvvetli diyorum bazen soranlara. Çok ahbabım var ona göre. Yeraltı dünyası genç bir yönetmen arkadaş lafı yanlış anlamış mafyadan da bahsediyor. Bir de geçelim. Yok dedim abi, yer altı dünyası dediğim. Şimdi İstanbul'da bir talebeni gezdiriyorum geçen de. Bu taleben ben ölürsem, bana bir şey olursa, sesim çıkmazsa falan benim yerime konuşacak. Yani böyle bir hilafet verdim ona. Fakat garibime dedi ben sağlığında susacaksın dedim. Garibim dua ediyor şimdi bir an önce hocam. Allah hayırlısıyla falan diye dua ediyor. Beraber geziyoruz İstanbul'da Eyüp Sultan Edirne Kapı. O civardaki, Bilhassa Eyüp Sultan'da Yatan meşhur zevatın isimleri yazılı Kocaman bir mermer yavhada Yolunuz düşecek o gözle bir daha baktım. Herkes orada. Bizim giderek orada Delikanlı baktı baktı baktı Gaza geldi demek ki garibim Abi dedi akşamları burada ne muhabbet dönüyordu <gülüyor> Heveslenmiş çocuk <oluyor. gülüyor> Aynı be Aynı Beytel Bakın Tahir Olgun ne yazdı Tahir-i O da 1951'de vefat etti Bizimkiler de orada. Adamımızdır yani. yani. Ne güzel insanlar geldi geçti ya. Adam bulucanlar cezaevinde idamını bekliyor, yatıyor, yatıyor sonra çıkıyor. Ulel Askemziz'de devriyat öğretmenliği yapıyor. 74 yaşındaki küçük giderken dünyada miras bırakacak pek bir mal yok. Biraz kitabı vardı kitap kitape bir aşti de e fakat birader kötü yıllarda o kitapları satmakta yürek ister. Müşteri gelemiyor ki uzaktan bakıyor. <gülüyor> Cesaretini toplayıp gelebilenlerde de para buluyor, hediye ediyor onları. Sermayeyi kediye yükledi ve tû tabar şahı merdan. Tû tabar şahı merdan. Yani kılıcı kolkanı olmayan yiğit de eşte gitti yani. Ve Vezir Paşa'nın da yazmışlar kendi mısralarını. Ele hoş getirilmez gidilen yere, hoş gelmedi yara ben suç getirdim. Dağlar çekemezdi bu canlar bali, iki gaç sıntımla pek güç getirdim. Allah gönlü rahmet etsin. Altılabasını okuyorum şimdi aynı beyte. Teslis. Yazarken 20 yaşında, iyi mi? Şimdi okuyacağımız sıralara o gözle, o kulakla bak. 20 yaşında delikanlı yazıyor bunu. Taala Allah zehir devlet sarayı istifadır bu. Güzeyde cahil aramın nebi'yi müctebadır bu. Elerci satı arz üzere veli fevkal alâdır bu. Dahilek kuv'yi aczol kimmelazı ilticadır bu. Sakın terki edebler kuv'yi mahkûbi hıdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Hepes yani. Hepes. Yani insan üzülüyor. Yüzyılın başında 19-20 yaşında bir delikanlı böyle yazar söylerken başa ne geldi, ne oldu bize diye insan merak ediyor tabi. İyi şeyler olmamış belki. ki. Fakat başka arz ettiğimiz gibi küllü şehrin yercehu ilahı her şey aslına döner. Biz adresi bittikten sonra mesele yok. Şairin biri adresi nasıl veriyorlar? Adres veriyor. Bu şair de şahidi. Muğla'lı şahidi. Mevlevi şeyhlerinden biridir. 1550'de vefat etmiş. Bak bak bak adama. Diyor ki şahidi derdu belladır. Şahidi aşkı bela. Septi dava etmere burhane gelmişler deniz. Affedersiniz Üstad, ne buyurdunuz? Diyor ki, Elest meclisinde ruhlar Allahu Teala'ya aşina olup, Cenab-ı Hakk'ın emrine muhatap olup, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet ya Rabbi, bela. Elestu bir Rabbiküm, kalû bela. O mecliste ilahi aşka tutulduk. Öyle bir aşk ki o aşkın husuyla böyle güdümlü mergi gibi yola çıktık cennete doğru gidiyoruz. Çıkış yeri belli bezme elest. Varış yeri belli cennete ala. Fakat dediler ki bela imtihanından geçmeden adam olunmuyor. Aşık olunmuyor. Makbul kimse olunmuyor. Biraz bela toplaman lazım dediler. Sordum nerede bulunuyor bela dediğiniz. Dünyada var dediler. Geldik biraz bela değiştirmek için... <gülüyor> Ne arıyorsa dünyada bela <gülüyor> Şimdi kelimeler anlamını, rengini kaybettiği zaman kayıp çok oluyor. Bela Arapça malum evet demektir. Olumsuz soru varsa cevap evetse bela denir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? <gülüyor> İkinci evet neam. Soru da olumluysa neam denir. İmiş. Türkçe'de bu ayrım yok. Arapçada var. E, bela deyince cevabı verdin ama bir taraftan da belaya müşteri oldun. Peki bela nedir? What is the bela? <gülüyor> Fuzuli tarif ediyor. Ya bunlar işi işin kapmışlar ya. Belazının da rahat olduğun izhar eder halka. Felak beyhude har hoşkdan gül ber vermez. Yani şu bela denilen şeyin sana nimeti getiren ambalaj olduğunu nimetin ambalacı olduğunu anlamalısın. Nereden anlayayım? Gül ağacına bak. Kasım ayında bakarsan biçimsiz görünür gözüne dikenli biçimsiz bir şey yani böyle birer yakıp orta temizleyesin gelir. Kesmeli bunu yakmalı dersin. Fakat sabredersen Mayıs ayında güller verir anlarsın ki senin diken zannettiğin gülün habercisidir. İşte bela öyle bir şey. Allah-u Teala kuluna sev, Dert ve bela kemenli mahbubdur der eskiler. Dert ve bela sevilenleri çekmek için atılan kemendir der. Be. E belaya böyle bakan adamın hakkından gelir mi kardeşim? Adama soruyorsun niye bela mı arıyorsun? Benim. Bir Vestel filmini aklıma getirir. Adam iki tarafta silahlı salonuna dalıyor böyle. O filmleri hatırlarsınız böyle çift kapı kanatlı böyle gider içeri giriyor. İçeri dağıtacak içeri giriyor. Çok pişirinli bir adam. Fakat girer girmez bir bakıyor ki kendinden mıçkın adamlar var içeride. Kalbura çevirecekler. Korkuyor da diyor Donup kalıyor. Elini silaha bile atamıyor öyle beklerken içlerinden biri diyor ki belanı arıyorsan doğru bir yere geldin. <gülüyor> Belasını arayanlar olarak biz doğru yerdeyiz. Dünya böyle bir şey. Elhamdülillah. Elveri ki kimden geldiğini bilen niçin geldiğini bile ve onu hoşlukla, tatlılıkla karşılaya. Dert bela, geldiği kişi kıymet bilmezse Allah'a şikayet edermiş. Ya Rabbi bu benim kıymetimi bilmedi, al beni bundan, başkasına ver. Bu da kendini mutlu zannederek Allah göstermesin. İkinci beyt. Abide kebriyanın hak cahıdır fazilette tefavuk ederdi عرش الجلابك Kibriyadır bu nabinin. Allahu Teala'nın sevgilisinin istirahatgahı olan bu mekan fazilet cihetinden arşın da üstündedir dedi. Peki bizimkiler ne yaptılar? Teslis ve tahmis oraya bakalım şimdi. Dedik ama aklımıza gelecek mi bakalım? Allahumme salli ala Muhammedin Bir de bazen böyle oluyor. Televizyon canlı program unuttum diyorum bir yönetmen telaşlanıyor programı başa mı alsak bambam yok dedim unuttu unuttuk işte ya Allah Allah insan unutkan bir yaratık hafızayı beşer Nisyan ile malûmudur adil olmaz o hakemiz ki ezber kadri kıymette serâser nur ile tahmir olunmuş <gülüyor> dessi futratta Tecavüz etti kat kat atması çarhü saadette Habibi Kibriya'nın havgâhıdın fazilette tefevhü kerde-i arşi Cenab-ı Kibriya'dır bu. Ya hakikaten insan canız külüyor. Yani nasıl olur? Nasıl olur böyle bir külliyat, böyle bir lisan ihmale nasıl uğrar? Hakikaten var ya deli yapmaz ya. Deli yapmaz değil olacak işte bu. Ama ne olduysa olmuş. bir başımıza bir iş gelmiş. Gençler aman gözünü sileyim. Yani şey olalım. Uyanık olalım. Yani Onlara cevap verelim yani. Diyelim ki yer mi bu çocuk? Ben bunu, ben bunu yemem diyeceksin yani. yani. Adil olmaz bu hakem eski ezfer kadri kıymetten. En güzel kokular misk, ezfer, amber ne varsa bunları buranın kokusuyla kıyas etmek zulümdür diyor. Karşı karşıya koyamazsın diyor. Hiçbir güzellikle kıyas edilmez. Seraser nur ile tahmir olunmuş desti fıtratta. O diyor baştan başa nurla yoğrulmuş. Hamuru nur ya. Mayası nurlu aleyhissalatü vesselam. Bakın eski bir şairimizin Mustafa Manevi Efendi'nin şu beytine dikkatinizi çekmek isterim. Nat-u Şerif'in de geçiyor. Tek bir beyt. Diyor ki, hani bir hadis-i kudsi vardır. Levlaka levlaka, lema halebtu leflak, sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdın. Sonra bir hadis-i şerifte de Cenab-ı Peygamber, ben öyle bir Allah'la öyle vaktim olur ki araya hiçbir büyük peygamber ve melek de giremez diyerek o sosu bir şeyi işte bu hadisi i kutsiyi de hadis şerifi de beytin merkezine alıyor. Gizli bir hazineydim. Bilinmeyi diledim. Mahlukatı yarattım. hadisi kutsisini alıyor. Şifrelerle birer kelimeyle tabi. Kün tükenzen mahzeninden bime Allah mazhari zat enveridir <gülüyor> enveridir enveri Sırf. Bir daha okuyayım. Kün tükenzel mahzelinden li Allah mazhari zatı fakil enveridir <gülüyor> enveridir enver. Mustafa Mahlevi Efendi. Cenabı Kün tükenzel mahfiyen diye başlayan hadis-i kutsiyede izli hazir edim tanınmayı diledim ve mahkumatı kainatı yarattım Yaklaşık maalesef de böyle diyor. İşte o hazine açıldı. İncisi mercan saçıldığı güzellik. En büyük <külüyor> güzelliklerin en büyüğü olan sensin ya Resulullah mübarek zatı Enderiidir, enderiidir, enderi. Nurlandırıcı, aydınlatıcı işte. Lim Allah mazhari. O da hadis şeylerinde Allah ile öyle vaktim olur ki araya kimse. Ne bu? Verilen şey şu: Hüveyda noktadan iffet olumle evvelü, ahir, verayı akılcül demekte mektebi irfanımız vardır. Bu soru Mehmet Emin iftet. Az bilen, üst akıllarından okuduğum beytte galiba şöyle söylüyor aklı kül Hazreti Cebrail'dir Cebrail, Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselamı geçen bir mektebin talebesiydi e bu kadar büyük laf ediyorsa bir bildiği olmalı hani miraj gecesinde Sidretül mütehaya gelindi Hazreti Cebrail arz etti dedi ki ya Resulallah, bundan sonrası bana yasak ben gidemem sen gideceksin Sidretül mütehaya o kaldı Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu ida evvelu öncekilerin ve sondakilerin bütün ilimlerinin üstünde, hepsinin fokünde ve rayı ablu külde. ötede bir, bir irfan mektebinin talebesi, mektebi irfanımız vardır. İtiraf Nazilli, Nazilli. Ali Galip, Ali Galip Vasi. Bakın, bakın, bizim bizim, derler Ne demekti? Nazıman, Nazıman, Nazıman, Nazıman. Hayır, hayır. Zeydan, Zeydan, Taşlama da bacam. Buralarda da, yani, bu bu burada bu bu bu <gülüyor> da. 500, Allah'ta de Allah'tan, Allah'tan görünmüyor. Şöyle diyor, şöyle diyor. Ali Allah çekmez. Sana, olan. Feter da haktan bir hata aldın ya Resulullah. De, azar durdursa, azar <n> durdursa her şeyden <Hotan n> sana ümmet olan Adem. Sana ümmet olan kişi, Neden? Neden? da haktan bir hata aldın Cenab-ı Hakk diye bir şey var. Nedir o? Duhar suresinde şey gayet giriyor. Sebebi lüzum. Lüzumca bir müddet vahiy gerekince bir şeyler alayım. Vahiy geldi. Sonra geldi ve Efendimiz'e geçmişte yalanlar Vahiy alın. Ağabeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, neydeyi, desen diye desene müjdeliyor, düzeltiyor. Ve 5. ayetler itibarıyla da salavat salavatı çok vereceğim ki öyle çok vereceğim ki ey Habibim sen yeter ya Rabbi, Rabbi kafi dir razı oldum diyeceksin. Sen yeter diye ne kadar verilecek? Sevinçle işte Allahu Ekberdir aziz peygamber. Çok sevindiler. Madem ben razı olana kadar verilecektir ümmetinden birisinin cehennemde kalmasına razı oldum. O müjdeyi hatırlatıyor. Bak şiir mi yazıyor adam? Kusur sen yani Şiir yazarken değil mi? Tefsir yapıyor abi ya efendim. E boş değiller tabii. Yani mekte, mektepten mezun olup da geliyorlar. Öyle laf olabilir bile değil. Yani. Öyle insanlar. Sultan II. Mahmut Devlet işlerinden sıra bulmuş şiirler yazmış. Çok da güzeldir şiirleri. Ya da şiirlerden vakit bulup devlet üretti bilemiyoruz tabii. Ya Kanuni mergum için hükmüm şu yani, yani zannım, hükmüm de değil ama zannım, full time çayıp partlayan devlet başkanı var. 3600 gazel yazan adama ben bunu derim arkadaş. Ya dünya dünyayı yönetiyorsun. Demek ki acayip bir şey. Geçen de bir üst düzey bürokrat dostumuzu ziyarete gittim. Orada özel kalemle çalışan bir ahvabımla tanıştım. Benden bir yaş genç, tanışırken anladık ki, Oho, son 30 yılda aynı yerlerden geçmişiz, aynı kaynaklar okumuşuz, aynı, aynı tip bir de çok da benzer, Aileye bakar gibi hissettir kendini. Böylelerimi görünce sen heyecanlanıyor yani. Tip işte yani. Onu kaybetseler beni bursalar, tamam benim mutlayağı tersin, o kadar benzeşme var. Eline bir kitap verdi, randevu gecikince, 5 dakika, hocam şuna bak biraz dedi, canım sıkılmasın diye yani işte rastgele açtım, işte, Fatih'ten bir beyt. Okudum ve gözlerim sulandı, fark etti böyle gizlice gizlice dedim ama olmadı yakaladı o. Hocam dedi burada yabancı yok dedi. Niye adını söyler misin? La dedim. Gel daha. De <gülüyor> Bu adam 49 yaşında dünyadan ayrıldı Sultan Fatih'tan. Altı yabancı dil bildiğini herkes kabul eder öyle bir tip. İstanbul'u verdi biz çocuk yaşından. Yani neresinden baksam böyle bir enteresan bir şey yani. Dünyada adından en çok söz edilen liderlerden biri olduğu şüphesizdir. Bizzat işte hadis-i serifte zaten meşgul cihandır. Ve bu kadar riskli zor büyük işlerin arasında şiir yazmış yazdığı da böyle bir şey yani. Sakiya meyzum ki bir güllâ lezâr elden gider. İr-i hazan bâv bahar elden gider. Yahu dedim bu insansa ben değilim Allah aşkına. Ben insansam bu ne ya? O dedim gücüme gitti de dedim. Öyle dedim yani işte falan. Ne söylüyorduk? İkinci Mahmud'un bir kıtasını okuyacaktım. Bakın ne diyor? Şuradan İkinci Mahmud adli adli mahlası bu. Hüdaya çok günah ettim. Adetsiz çok günahım var. Günahım çok insan ola senin gibi ilahım var. Bu Mahmud'um nasıl ümidimin münkatır olmaz. Resulullah gibi zira şefaatçi felahım var. Ya Rabbi çok günahkarım ama senin gibi ilahım var. Asla ümidimi kesmem, kesemem Resulullah gibi şefaat Duruş yerine bak baba. Duruş yerine bak. 1910'da vefat eden Ayşin Şakir, Muallim Şakir, Konya'da yatıyor. Hayatı boyunca deni zannedilmiş. Bazıları da böyle. Evliyanın birisinde deli gibi yaşıyor. Dışarıdan bakıyorsun deli, hakikaten böyle. Dört türlü derler evliyanı. Alem bilir, kendi de bilir. Birincisiniz. Alem bilir, kendi bilmez. Üçüncüsü, herkes bilir. Kendi bilir, kimse bilmez. Bir de varmış ki, kendi de bilmez, kimse de bilmez. Galiba Erzurum'dan birisi gitmiş İstanbul'a yeni camide evliya olur diye hevesle, vakit namazını kılmış tesbihçe gidirken böyle garibim bekliyor. İstanbul'a gelmek de zor diyor, her zaman gelemiyoruz. Bir Allah dostunu, bir veliyi görsek, tanışsak falan. Var mıdır acaba şimdi camide? Kendi kendine kuruyor böyle Birisi kulağına eğilmiş, bulunduğum safta sen dahil yedi kişi var. Adam kendinden haberi. Bazen de öyle oluyor. O yüzden deniyorlar ki her geceyi kadir Gül her gördüğü bu hızı belli mi olur? Sen beğenmezsin, Allah'a dost olur. Muallim, şakir, muallim Şakir'den okuyacaktım, Ayas'ın Şakir'den. Bozulmuş bezmi yaran, çaşmeymey değişmiştir. Tarabçahı cihanda nağımi hey hey değişmiştir. Ulasa şimdi bence Kible-i Kalb-i Muhammedle Huda-i Lel yazıldı mı da her şey değişmiştir. Allahumma seni ala. Dünyanın diyor anhasını anhasını gördük. Sağ bir dik çıktık. Çayında dadı gamlamamış. bey diyor da ben çay diye tercime edeyim şimdi. Da değişmiş, keyifi kaçmış, tarabkahı cihamdan navi hey hey değişmiş, bir şeyinden şey kalmamış. Allah Rasulullah, Huda var. bence Muhammedle her şey değişmiş. Bırak. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. İçeride televizyon karanlıktır. İftar programı. İftara beş dakika kaldı. sunucunu görünen hanım kız. Yani oraya konmuş görev yapmak için ama bizim anlattıklarımıza da haliyle haydi uzak. E soruyu nereden soracağını bilemiyor benim. E kolay mı? Yani ne desek konuşur filan. İşte bu mangalı karıştırma işidir yani. Azıcık haberdar olursan onu dürteceğin yeri bilirsin. Kızacağız bundan da habersiz Hocam son sözlerinizi alabilir 5 <gülüyor> Beş dakika kaldı. Son sözlerin, e, son sözlerim dedim eşkali öngör. <gülüyor> Geçen de bir liseye gittik. Konferans. 100 kadar talebe var karşında. Lise talebesi bunlar. 15-16 en fazla 17 yaşında çocuklar. Kız erkek karışık böyle, böyle ilk üç dakika görecektiniz çocukların yüzündeki ifade. E nereden geldi bu? Arada? Kim bu ya? Nece konuşuyor bu? Biz bunu nasıl anlayacağız falan. Acaba çıksak mı gözle böyle? Bakıyorlar, çıkmış yeri bursa kaçacaklar. O da yok Öğretmenler başlarında dikiliyor, çıkamıyorlar. Fakat üç dört dakika sonra Ortak dili bulduk, anlaştık gençlerle. Oo, artık sivrisine göre sesini sesi duyulacak içeride ya, öyle bir sessizlik var. Bütün dikkatler toplandı, yaklaşık bir saat geçti, çok iyi dinliyorlar. Çocuklar bana dua edin. Bak, koca dua istedim. Ne yapmak lazım acaba? Nasıl dua edilir? Merakta herkes. Fakat sormuyorlar. İstiyorum ki biri sorsun, ona göre cevap vereyim sormuyor. Bir iki dakika böyle saat böyle bekliyorum yani. Derin bir sessizlik. Herkes bakıyor. çıt yok. En son soru sormak üzere arkada oturan bir haylaz parmak kaldırdı. Bir saat boyunca sinirlerimi alt üst eden bir çocuk. Önümdeki bir saçını çekiyor. Elimdeki bir cihazlar ona bakıyor. Pencere zaten pencere kenarına mahsuslu durmuş. dışarıyı seyrediyor. Problem yani. Çok sinirlendirdi ama şimdi kalabalıkla çocuk dövmek uygun değil tabii o yüzden de bir şey yaptım. Sadece yutkuluyorum. Sinirimi gizlemeye çalışıyorum. Hayret soru sormak için de o parmak kaldırdı. Haşlamaya niyet ettim. Kalk dedim ayağa bakıyorum. Ayakta sor. Kalktı. Hemen insiyatı aldı. Hocam dedi. Sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz? <gülüyor> Yok dedim oğlum. Düşünmüyorum. Bizzat gördüm. <gülüyor> Hocam yanlış gördünüz size. Nasıl yani dedim. Sizi çok iyi dinledim. Dedi. Allah Allah. Hiç benzemiyordu dedim. Dinle. Ben dinledim efendim. Dinlediğini ispat edeyim de sorumu sonra sorarım dedi. Nasıl ispat edeceksin dedi. Biraz önce okuduğunuz bir beyti anlamıyla beraber tekrar etsem bana inanır mısınız dedi. Tabi de. Ben 16 yaşında çocuğu ezberden beyit bilip manasını vermesini beklemiyorum tabi. Biraz önce dedi şu beyti okudunuz dedi. Nabi'den. Kalem <gülüyor> kecdel mürekkebru siyah kağıt duru bilmem kimi etsem o şu arzı halim mahrem Allah Allah anlamını ver bakayım dedim yâre bir mektup yazıp da içimi boşaltacağım ama yazamadım ki diyor baktım kalemin ucu eğri diyor eğri dilli kaleme nasıl güvenirsin mürekkep kara yüzlü sır veremedim diyor kağıt ise iki yüzlü diyor var arkası var <gülüyor> <gülüyor> Nabi'nin esprisini anlamış mevsuyu kavramış ezberlemiş okuyor gel de kız artık çocuğa kızacak kalmadı. Dedim oğlum böyle iyi dinliyordun da niye dedim sinirlerimi oynadın? Hocalarımı kızdırmak hoşuma gidiyor hocam. O yüzden yaptım dedi. Yanlışsa bir daha yapmayın dedi. Yapma dedi. Gözümü şişireceğim şimdi. Sor bak dedim. Sen ne soracaksın? Parmak kaldırdı Soru sormak dedim. tabii dedi hocam. Sorum şu. Arkadaşlar gibi ben de düşünüyorum. Acaba bu hocaya nasıl dua etmek lazım diye dedi. Dua istediniz ya. Ben bir sonuca vardım dedi. Beğenirseniz size öyle dua edeceğim dedi. Nasıl bir sonuçmuş o dedi. Baktım ki şair Nabi'yi, şair Baki'yi ve şeyhkali çok seviyorsunuz dedi. Doğru. Sultan Fatih'i, Kamuni'yi, Yavuz'u da sevdiğinizi anladım dedi. Tamam oğlum uzakma liste olsun. İşte bu sevdiklerinizi dedi haliyle özlersiniz dedi. E Ha istiyorsunuz ya dedi. Sevdiklerinize bir an önce konuşmanız için dedi. <gülüyor> Bana bak dedim <gülüyor> öyle dua olmaz sevdiğim de doğru özlediğim de doğru ama dedim, kavuşmanın acelesi yok adam hacca gitmiş ihtiyar kabe'nin örtüsüne sarılmış ağlıyor Allah'ım diyor bana diyor, hacı nasip ettin diyor sana şükürler olsun yarabbi diyor canımı da burada al <gülüyor> ama bu sefer değil <gülüyor> o halde nasıl dua edeyim hocam dedi. bak bak bak hala nasıl dua edeyim sözünde duracak mısın dedim, dururum dedi. Öyleyse şöyle dua et. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek gülsün. Çünkü son gülen iyi gülen. <gülüyor> <gülüyor> Yadında mı doğduğun anlar sen ağrıdardır gülerdi Adem. Öyle bir ömür sürtlemektin olsun sana hamle halka matem. Hatırlıyor musun doğduğunda ağlamıştım. Herkes gülmüştü. Çocuğumuz oldu diye sevinmişlerdi. Onlar gülüyordu sana ağlıyordu. Güzel yaşa da giderken uğurlayanlar ağlasın. Sen gül. Son güler iyi güler. Gülük Hanım bize bu vecihle söz verdi. Nasıl? İyi mi? Son beytine gelelim Nabi'nin. Beyk beyt uzun uzun gidersek belki uzayacak ama melekler ser teser bu kıtanın firaşı hakidir. Bütün kerrubiyanın tutiyası hakir hakidir. Şummihri alema razerresinin tab-ı nakidir. Felek demahı nevbahü selamın sine çakidir. An'ın kandilidir. Urmahla'yı Nuri Ziyadır. Nabi'nin beytine fenninin tahmini. Bütün melekler aleyhümün bu mekanın hizmetkarı süpürgecisidir. Burada hizmet etmeyi canlarına minnet verir. Bütün kerrubiyanın tuğtiyası hakim haki'dir. Mukarret meleklerin, en yüce, en üstü meleklerin gözlerine sürme diyecektikleri şey buranın toprağıdır. Gözlerini sürmesi hakim hakim Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Şu ve alema alem ana Dünyayı aydınlatan güneş burada bir ışık almış, zayıf bir kandil sayılır. Buranın doğru karşısında sönüktür. فَنَكْتَ مَا بَنَوْبَا بُسْسَلَامِ سِنَةَ حَكِدِرْ An'ın kandilidir bu. Maklay'ı Nuri Ziyadır bu. Gökyüzündeki yeni ay burayı tavaf eden bağrı yanık bir derviştir adeta. 28 günde 30 günde bir dönüp dönüp gelmesi burayı tavaf etmesindendir. Ona hilal, yırtık, hilal gibi bağrı yanık, dervişe becatıyor. Bu eskiden acayip böyledir yani. Bir muhayyile var, bir hayal var, hiç açarsınız ya Ay böyle ya, işte yırt bağrıyı yırtık. Aşkı galip çok Büyük aşık olan sinesini yırt, yırtar. Böyle. Sine çak derler yani. Şimdiden jiret atılıyor diyorsunuz. Aynı <gülüyor> şekilde. Yani burada oluyor çünkü. Yani burada olduğu için hiç gömdeği yakayı koça yırtar atar. işte ay böyledir diyor. Güneş de buradan ışık alır. Son kıtaya gelince. Gelemedik, gelemedik kıtada takıldık. Son kıta. Son beyt müraat edep edeb şartıyla gel nabi bu dergaha matav-ı kutsiyandır bu, sagâhi enbiyadır bu.'' İyi, hey, buydu. Ezber yapanlar var bak, bir daha söylüyorum, üç olsun, tekrar edin. müraat edep edeb şartıyla gel nabi bu dergaha matav-ı kutsiyandır bu, sagâhi enbiyadır.'' Tam bir edeple gel ey nabi bu kapıdan içeri. Çünkü meleklerin tavaf ettikleri ve peygamberlerin eşiğini öptükleri kapı budur. Peygamberler bu kapının eşiğini öpüyordu. Yani şair daha edilesin yani. Sözünleri yataçamış. İşte bu beyt'e önce Fenni'nin sonra Tahirül ül yaptıklarına bakalım. fenni Merhum diyor ki Makardır Fenni'ya bu arzı akdestir şehin şaha. ''Değişmen bir avuç toprağını hujdit ile maha, muhakkak feyz alır kim yüz sürerse bu feyzgâha, nürahat-ı edeb şartıyla gelmâ mi bu dergâha, matâf-ı kudsi yandır bu zekâhi enbiyadır.'' Son iki mıslan anlamını verdik, ilk üçünde. Makar-ı Fendiye bu arz-ı şehit şaha, üstünler üstünün, şahlar şahının bulunduğu yerdir ve bir avuç toprağını aya güneşe değişmen kıymetini anlatırken böyle bir ifade kullanıyor. Herhalde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin o meşhur sözünü, hadis-i şerifi hatırlamış olmalı. Sen bu davadan vazgeç ne istersen verelim dedi de bir elime ayı bir elime güneşi verseniz vazgeçmem buyurmuşlardı. Herhalde o, yani onu hatırladığı anlaşılıyor. Muhakkak feyz alır kim yüz sürerse bu feyzgaha. Buraya yüzünü süren, edep şartıyla yüzünü süren boş dönmez. Tahir'ül Memleli'ye gelince Kamali ile Tahir damadım yalvar Allah'a Seni tekrar sevk etsin dil Şeref oldum, demle ol raha Şereflı hav demde o âlî hal olan cihana Salatımız ne banenle takdim ol mürahati edeb şartıyla gelna bi bu dergaha matat-ı kudsi yandır bu secahi enbiyadır bu eh, eh daha önce bir defa hacca gitmiş olduğu anlaşılıyor ki son kıtada tayyip olgun makum. bir kere daha nasip et yarabbi bir kere daha gidebileyim diyerek bir yakarış bir dua içinde ve nasip olduğu zaman şerefi olduğundan da o yüceler yücesiyle Hanlılar ve sancaklar salatımız üzerine değildi hakikati o şaha ecdadımızın cenab-ı peygamber aleyhissalatu vesselam hazretleriyle ilgili ona dair muhabbet hürmetle ilgili, gösterdiği örnekler numuneler hakikaten şaşılmasını şeylerdir. Cemal ve Kerim 2. Abdülhamit Han İstanbul'dan Medine'ye demiryolu döşetir ve şehre yaklaşıldığında trenin sessiz girmesini teminen keçe döşetir raylara Olacak iş midir, düşünülecek şey midir, uygulama proje midir, uygulamıştır, birebir. Geçen de çok yetkili bir devlet büyüğü bu hususu arz söz aldım. Dedim ki Hz. Peygamber'e bu hürmeti gösteren 2. Abdülhamid Cennet Mekan şu anda İstanbul'da bir tren yolunun yanında yatıyor. Ve tren oradan gürültüyle geçiyor. Gelin bir güzellik yapalım lastikler şundan bundan, teknoloji ilerledi artık. O tren ray seslerini keselim. Yarınlar da kocaman bir levhayla bunu neden yaptığınızı ilan edelim. Gelen geçen şöyle bir baksın dedim. Proje büyük bir, bir e, iltifat gördü, ilgi gördü. E, siz de buradan duanızla desteklerin Allah razı olsun için. Gittiğimiz zaman İkinci Abdülhamit'in yüzüne bakabilirim yani. Allah, Allah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ya Kemal Ustad, bu milletin nasıl ayakta durduğunu bu kadar bahtire rağmen içinde dışında bu kadar terbeli, <gülüyor> hainleşene buna rağmen nasıl ayakta durduğunu dün yıldır merak ettim anladım diyor. Ya Kemal zeki adam kafası çalışıyor. Bir diyor. Fatih Merhum fethetmişti diyor İstanbul'u. Ayasofya'da ezan okutmaya başlamış kehane okuluyor. Torunu Yavuz merhum da Mısır'dan mukaddes emanetleri getirmiş, Kur'an-ı Kerim tilavetini başlatmış Ailen devam ediyor. Bu ikisinin üstünde bunla değiş bir şey olmaz. <gülüyor> Aynen öyle İkisi de devam dede torun bunlar. Dikkatinizi çekmiş miydi? Yavuz merhum 11 yaşındaydı, Fatih dedesi ve ederken Yani demek ki ya o dededen bir şeyler almıştır Yani, yani. dedesine çekmiş sandım aradaki ikinci beyaz merhuma da hayranlığım vardır böyle yani, Bayezid-i Rahmetullahi Aleyh'e babası Fatih, oğlu Yavuz adama bak adama bak babası Fatih, oğlu Yavuz gidince karşılaşacağız, tanışma açısından söylüyorum bunları tek tek arayıp bulacağız mahşerde sen aramayacak mısın demeyeceğim ben arayacağım Ayşe annem arayacağım ana diyeceğim Benim anam okuma yazma bilmezdi, ilmi yoktu, ana. Acıpsaydı ben de saydım. önümde çeyrek ekmek olsa bana yedirirdi. açlını ah, bana belli etmezdi, ana. Sen ömretin anasısın. Benim anamda bu varsa sen bu, bu, bu cehenneme vere düşün. Kişi sevgiyle beraber. Şiiri niye okuyor? Allah o sevgiyi tereddüt ediyor. Yol açıyorlar, ışık Gösteriyorlar bize. Ve o sayede, yani yoksa muhabbet büyük değil mi? Nereden bilirsin kardeşim, sevmek nedir? Nereden bileyim ben ya? Senin benim işimiz değil bu ya. Biz onları görüyoruz da. Onları görüyoruz böyle. Sonra, o mukaddes emanetleri getirdi yavuşlar Merhum. Tokkapı Zadayı'da hasladı. Halen orada. Geçen de yanında bir program yapmak nasip oldu. İçeriden hafızasını biraz duyuyorsun ya. Yani. ecdadın terbiyesine, edebine bak Allah aşkına. Yaptığı şeye bak. Gelen emanetlere gösterdiği hürmet bir tarafa, onu ziyaret edenlere yaptığı hizmet bir tarafa, ziyaret edenlerin ayak tozuna ayrı muamele yapıyor, ayrıca süpürüp bir yerde diriktiriyor. Neden hürmet ediyor? Rasulullah ziyarete gelmiş adamın ayağı tozudur diyor. <gülüyor> Hürmetsiz olmaz diyor. Ayrıca ayak altında kalmasın diye ayrıca işte o hürmet, o muhabbet bizi e, ev balada bulaştırdı. Unutur gibi olduğumuzda da yemediğimiz dayak kalmadı. <gülüyor> yani e, yeter artık, yeter. E, millet Kütüphanesi'ne bakıyorsun. Fatih Kamii'nin altında Baha biçilmez eserler dolu. Türkçe'de bunlar. Sen ben Türk. Fakat kitaplarla mesafemiz var. Yani ayıp oluyor. Artık ehli dil birbirini bilmemek bir de insaf değil. Hani bir Anadolu türküsünde söylenir ya İçerideki kitaplar Türkçe, ben Türk ne oluyor da o kadar ayrı kalıyoruz? Birisi bana şöyle cevap verdi. Bolasında hakim var, ne çok yıkık var. Şimdiye kavuşurduk, arada münafık var. <gülüyor> Artık ayrılığın sonu gelmedi. usta zamandır. Sami-i İkram Hazaratı. Yani bizim dinleyiciler de, demektir. Sayık dinleyiciler de, demektir. Sözün sonuna... Artık gelelim yavaş yavaş. Şaka bir tarafa. Yani üç saat, üç buçuk saat falan bunlar. Şaka. Sözü bağlayalım. Arabi kıtada Ayşe annemiz, Farisi kıtada Bolla Cami. Türkiye kıtada ise zannediyorum diyorum evde Ebu Bekir Kani var bu. Gubar haine almam cihanı ya Resulallah. ''Değişmem mu'yina heft asumanı ya Resulallah.'' ''Duyunca makden teşrifin Adem sulgü pakinden değişti habbeye bağ cinam ya Resulallah.'' Aleyhissalatü vesselam. Bastığım toprak bütün yaratılmışlardan eftal. Kılımı yedi kat köklere değişmem ya Resulallah.'' Babam Adem aleyhisselam senin dünyaya şeref vereceğini haber alınca... Bir avuç buğdaya cenneti sattı, geldi. <gülüyor> Şaire bak ya, tövbe tövbe. <gülüyor> Hafız-ı de buradan bak bak bak neler söylüyor. İran, var ya hafız, hafıza. Kuvveti şair. <gülüyor> Babam Adem diyor, 3-5 buğdaya cenneti sattı. Ben onun oğluyum diyor, bu namert dünyayı yarım arpa tanesine sattı ya, şerefsizdir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünyada dinledim gibi yok. <gülüyor> dalgasını geçiyoruz, evet. Elbette. Biz buraya bir iş için geldik. Öyle buraya kalıcı falan değil. Değmez de zaten. Değmez. 900 yüz küsur yıl, bin yıl yaşanan yıllarda bir ümmetin iki mensubu, gençler, iki delikanlı, 450 yaşındalar geziyorlar mesela sokakta gençler. Bir tanesi nedense ev yapmaya başlamış falan bir heves etmiş, arsa almış, işte taş toplamış bilmem ne, ustalara haber salmış. Öbürü de bunu duymuş. Duydum ki ev musun demiş. Evet demiş yani işte başımızı sokacak bir ev yapalım, Aa, hayır et demiş, ben de sen akıllı bir adam sanırdım demiş. Ne yani oldu demiş, e 5 yüzyıl ömrün kalmış şurada en fazla, 5 yüzyıl üstüne ev yapılır mı demiş. O da demiş ki, kıyamete yakın bir ümmet gelecekmiş. 70-80 yıllık ömürlerinde öyle evler yapacaklarmış ki akıllara sınmaz. Villalar, apartmanlar yerdeler gökte. Onları görsen kim bilir ne derdinde? <gülüyor> ya demiş böyle büyümmet mi var? <gülüyor> 78 var demiş. Okudum da bir kitapta. O kadar ömürde insan ancak bir secde eder demiş. 80 yıllık ömürde bir secde edersin. Allah ölüp verdi katmaya gerek yok. Değmez ya diyor. Tabii onun ölçüsü bu. Ama bu ümmet öyle güzel bir ümmet ki kısacık ömründe bir tek kader gecesine 84 yıllık ömrün ecrini, feyizini bir saniye ver. Bin aydan hayırlıdır. Cenab-ı Hak kavuşmayı, idrak etmeyi, feyizliyap olmayı nasip etsin hepimize. Çünkü biz günahkar ümmetiz ama Efendimiz Aleyhisselam sayesinde imtiyazlıyız. Bizim durumumuz çok farklı. Çok farklı yani. Nazlı'yı zırh ediyoruz. Nazlıyız. İnsan sevildiğini anlayınca Nazlı oluyor. En çok annesini sever değil mi? Annesinin kendisini sevdiğini bilir ona olur. Yani bizi en çok sever. Allah biliyoruz ya Nazlanıyoruz. Fakat evet, sevgili dostlar abartmamak lazım. <gülüyor> Fazla da abartmamak lazım. Yani yakışan tuğluktur. Boyunu büküp olmaktır. Şeyh Galip Merhum'dan iki mısra ile izninizle artık tamamlayalım. Merhum diyor ki Allah Ademe muttasıd ol ta ki cüda olmayasın, secdeler eyle ki merdûd olmayasın. Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdûm-i olan âdemsin sen. İki mısra dedik, sözümüzde duramadık, dört ettik ama o da olmayacak. Bu kıtayı tam okuyalım, sekiz mısra, bu da hatmi kelam Hepsi kırk sekiz mısra olan bir şair. Bu vesileyle şunu arz edeyim size. Geçen de seçkin bir talep var bulduğu. Işte puanları yükseltmiş falan filan. Diyaret var. Türkiye Diyaret Parkı Başkanı nezaretinde özel bir eğitim için bize vazife verildi. Şiirlerle işte kişisel gelişim üzerinde muhabbet edeceğiz. Önümüzdeki çarşambayı yı perşembeye bağlıyan gece TNT'de saburda o programın bir özetini canlı olarak anlayacağız ama tabii bir saate sürdüğü kadarıyla. Orada bir yıl ders alıyoruz. Kişisel gelişim. Dedim ki kişisel gelişim dersi alalım diye Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan bir takım adamlar geliyor. Böyle bir şey anlatıyorlar bize. Gelişeceğiz burada. Ve bunlar gelişmişti ki bizi geliştirecek. Kim bunlar ya? Ya övün arkasına, arkana aldığın medeniyet ateş medeniyeti be. Zulümden başka bir maharetiniz mi var, sömürgecilikten başka bir hüneriniz mi var? Sizin piriniz, iblis. Medeniyet ikidir. Ateş medeniyeti, toprak medeniyeti. Bu muhteşem hükteyi bana armağan eden bir Erzurumlu Türk büyüğü Nurullah gençtir. Kendisini hürmetle alıyorum. Burada olacaktır. <gülüyor> Bir yerde böyle patinaj çekiyordum. Bir şeyi anlatırken böyle heyecan lütfetti. O ilmiyle, şeyle, irfanıyla asrımızın su kasidesine nazire yazan şairi ya. Allah selamet versin. Teveccüh etti ağladı, kıymet verdi sözlerimize ve benim gevelediğimi çıkıp toparladı. Hocamın demek istediği şu dedi. Ateş medyeti. ne demek o? Ezer, üzer kanını akıtır, kanını emer, bundan gurur duyar. İblis tabiyatı yani. Kibir midir? Ben arabaya bileceğim, sen iteceksin. Niye? Ben beyazım sen siyahsın. Biz de öyle mi? Aşağıya, aşağısın lan aşağıya. Dedemin dedesinin babası siyahi bir köledir. Azatlı köle. Hacca gitmiş bu Ortaca, Dalaman Ortaca'dan birisi. Dönüşünde Medine pazarında satın almış çocuğu dedenin. Siyah bir çocuk. O zamanlar böyle adet var. Satın alıp getiriyor, Hacca gittiğine delil oluyor bir kere. Yanımda siyah bir çocuk her yerde bulunmuyor. Ben bir hacca gitmiş, turist <gülüyor> değil. İkinci maksat, iş gücü. Türk, aa yeter, bir, bir Türk çalışır be yarışma. Ayıp ya. Beni de gelip çalışır. <gülüyor> Üç, köle asat etme sevabı var. Herkesin hakir gördüğünü aziz ediyor. Bir de gayet güzel, beyaz yürüyüp, böyle anadolu beyaz beyaz kızlarla evlendirmişlerdir dedilerim. O yüzden sülalemizde ilk afgaribesi çoktu Böyle sarışın kımırcık saçlı falan. Yaklaşım da şu. Ya bir daha peşin torunu olacak şimdi. Ne be lazım? Bunlar bunlara iyi, yediğinden yiyor giydiğinden giydiriyor. Böyle bir telakki var. Aynı insanlara aynı dönemde Avrupa'ya ve Amerika'ya köle olarak götürenler ne yaptılar? Filmleri okumaya can bayanmaz ya. Derizini yüzdüler ya. Yapılan eziyetlerin haddi hesabı yok. Bizde öyle değil. Bizde köleyi azat etmekle hareket olduk azar etmezsen oho, o kadar maliyet ki? Falan. Kişisel gelişim. Bizimkilere bakalım. Bizim üstadlarımızdan alalım bu dersleri. Bakın Erzurum'dayız. Yani size yardımcı olsun diye söyleyebilirim. Hakikat bu. Size dedim 5 isim söyleyecek Kişisel gelişim. Her birinden birer manzume yeter. Bırak yani divanlara demiyor. Yozgatlı Fendi'nin 77 mısralık bir şahit seni. Başına başına kişisel gelişim destanıdır. El Mısra'yı vecize. Diyelim olmadı. Diyarbakırlı Said Paşa. Sen usandırma ili gilde usandırmaz seni. Teyle karlık eyleme kimseye dolandırmaz seni. Desti ağdağdan soğuk su içmek andırmaz seni. Korkma düşmenden ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstegil ol Hazreti Allah'a utandırmaz seni. 55 Mısra. 55 Mısra. Olmadı. daha de alaklayalım. Adeti bozmayalım. Nihenden kaçma gel mahsudi var olmak istersen, yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen, yapıştır Kamil'in destinden insan olmak istersen, Nefiyyi, efhamı, medheyle, hasam <hassân> olmak istersen. Rıza babında bekme, rahme, şayan olmak istersen. Sakın bir dideyi avlatma, handan olmak istersen. Dokunma, hatırı, murası, neyman olmak istersen. 77 miskanım. İkinci. Bakın, Fendi'nin ikinci gazetine girmiyorum daha. Bir tane daha var. Ayrı yani ne var Merak ederim, hemen bakabilirim. Zor değil. Web sayfamda açıklarınız var hepsi. İzaatıyla beraber koy. 3 Alvallah efendim rahmetullahi aleyh. Azar er kum kalbin kim senin canını incitme. Esiri gurbetin Allah olan insanı saahını incitme. Tariği aşkda bir çareyi bulun incitme. Sabır kıl her belaya, hale. Hayret az böyle günahkar olma hiçbir yerde bat sesinde bir şey okumamıştım arz ederim. 66'miz var. Her mısra şifa. Bak. Gelelim gene gene arz İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tepriznamesi. Tek başına yetmez mi Allah aşkına? Zerre kadar insafın varsa. 135 hızla. Yalnız saymadınız. Evet. Geç. Erzurumlu Hazık Mehmet çok az biliniyor. Boş ver az bilindiğiniz. Ben de çok biliveririm. Ne olmuş okurum. Allah akıl vermiş, tükür vermiş. Boşa harcadığın zamanın yarısı yeter ya. Ama kızdırmayın insanı. Ziya Paşa'nın terkibi bendi. Tek başına. Beş derim altı oldu ve Diyanet Vakfı'nda yapmakta olduğumuz derste Pazar Kumu Kırmata'nın Alvar ağacı şiiri sertaj olarak işlenmeye devam ediyor. Bakın daha şey galibi şimdi okuyacağım şiirine gelmedi 7. de o. Hadi bu çok ağır. Öğrenmesi zor. Biraz fazla çalışmak lazım. Tamam ama diğerleri hiç değilse 20. yüzyılda yazıları var, 19. yüzyılda yazıları var daha. Hepsi elimizde. Hazine sandırının üstüne oturup dilericilik etmek ayıp oluyor ya. Yeter ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe Rabbi Tövbe yarabbi. Hata rahına gittiklerime. Bilim ettiklerime bilim ettiklerime. çıktı. Değil mi? Yeni isim saydı. Ah Erzurum. Ah Erzurum. Erzurum. Sakın Ki her kim ne eder kendi Allah Allah Allah Allah. Murat ettiğimiz sekiz Mısra Şeyh Galip'ten şudur. Hayftır şahiken alemde geda olmayasın. Keder abideyi ümmid-i reca olmayasın. Yanılıp rehrem-i bela olmayasın. Vadiyi yetse düşüp hiçü olmayasın. Adem'e muttasol ol, ta olmayasın. Secdeler eyle ki merdude buda olmayasın, hoşçamak zatına kim, zübde-i sen, merdum-i dide-i ademsin sen. Kırk mısrayı bir tarafa bırak, sadece bu, tek başına yeter. Yani adam zaten kompakt. derler ki bizimkiler romanı yazmaz, yazmaz iki mısrada romanı özetlemiş, niye yazsın? Sen ezil et Yazık olur sana diyor, şah olmak üzere yaratıldı. Şah olacak altyapıyla geldin şu dünyaya, enbiya olma kapasitesiyle geldi. Fıtratın buna elverişli, bu malzemeyle donatıldın. Aşağıda kalırsan yazık olur, şahiken geda olma, dünyadan ayrılırken bil bak nasıl geldiğini unutma. Çok kıymetlisin çünkü, öyle yaratıldı. Allah seni kendine muhatap kabul etti. İsmen muhatap alıyor, isminle sana hitap edecek, dalis ediyor zaten, ediyor. ümitsizlik vadesine düşüp Eba olma, kaybetme kendini. Vadiyeyi yese düşük, iyice heba olmayasın. Yanılık rehre-i sahraya belavum. Vela çönderine düşükte yazık etme kendine. Kezer halü değil, ümmit-i reka olmayasın. İnsanlardan, maddeden, dünyadan bir şey bekleyip der. <gülüyor> yazık etme kendine, değmez. <gülüyor> Son iki mısra demiştim işte oydu. Adem'e muttasıl o. Babana çık diyor, babana. Baban gibi davran. Ta ki cüda olmayasın. Ayrı düşmeyesin. Bak, bak, bak. İkinci sonrada da secdeler eyleki memduğde hüda olmayasın diyor. İkisini yayınakta. Bu muazzam bir şey. Hikayenin başını anlatıyor. İblis, akar. İblis emre muhalefet etti. Secde et emrini aldı. Artistik yaptı. Benden ateşten Ne yaratıldı. Sonra da hatayı savundu. Tövbe tövbe. Allah emrediyor artistik yaptı. Ondan sonra başına ne geldi biliyorsunuz. Baba. Adem aleyhisselam emre muhalif kaldı. Meyve yasak meyveden yiyor ama boynunu büktü, gözdaşı döktü. Safiyullah Adem aleyhisselam oldu. Yani medeniyetin birinci üstadı İblis'in medeniyeti o. Adem aleyhisselamın toprak medeniyeti yerini bil artık. Nurullah bir yerdi daha. Bak sayabilir onu unuttuk <gülüyor> Allah... Bereket versin Bette-i Tayyip'e. Allah burayı nazardan muhafaza buyursun. Kıymetini bilmeyi bize nasip etsin. Çok değerli dostlar uzattık biraz ama kusurumuza bakmayın. Dualarınızı eksik etmeyin. Buyurun. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben de eğitimci. 63 yaşındaki 41 yıllık eğitimciyim. Çok Allah teşekkür Deus. ederiz. Eksikten. Yalnız şöyle deniliyor gençlere biraz örnek ve model olmak bakımından deniliyor ki vakit vakitti. Daha çok Vakitte de tasarruf, hani biraz sade dil kullanmak, Yunus, ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl, bize nice okumaktır. Çok teşekkür Yani arkadaşlar. biraz daha sade değil. Bir de Mevlana, daha çok geleceğe bakmak. Mevzuamay Zahit kursi, eski hal, muhal, ya yeni hal, ya İzmir'de Mevlana, dün dünde kaldı cancaksın. Bugün içeri yeni şeyler söylemek lazım. Yani çok teşekkür ederim. Şimdi kıymetli misafirler hakikaten çok doyumsuz çok zevkli ve feyzi bir sohbet oldu. Fakat son kısım var diye hocam söylemiş olduğu şey ben bir kitabımız kabininden ümiddeyiz yet silah ah, eylemeyiz biz servayı imanı teba eylemeyiz biz babın koyup ahiyara pena eylemeyiz biz. Sayende bir kimseye nikah eylemeyiz biz. Sen Ahmet-i Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Fakat Allah'ın etebi nasıl yapıyor? ahmet Mahmud, Muhammed Mustafa derler sana. Eftali mevcut, Habibi Kibriya derler sana. Ey risalet Madeni, Fazıl, Temin-i Enbiya, Arş-ı Kubbesi'nde... Münteha derler sana. Hitamuhu misk Allah sesinize, nefesinize kuvvet versin. Ben de aynı branştayım ama... Yani ne bileyim utanıyorum kendimden. Yani hakikaten böyle. öyle. <gülüyor> Allah sizden ebediyen razı olsun. Bunu sevdiriyorsunuz. Necip Fazıl Mevhun'un o güzel sözü. Bülbüllere emir var, insan öğren vakvaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan diyor... Bile musunuz? Ya ne kadar güzel. Yani bülbüller gitti, şimdi ortalıkta kargalar dolaşıyor. Efendim ben kıymetli misafirimiz için hem dua hükmüne geçecek kuvvetli bir apış istiyorum. <gülüyor> Çok güzel bir sohbet oldu. Harika oldu. Efendim yani canı gönülden kendisine dua ediyoruz. Allahu Teala hocam özür dilerim. Lafut da fek miydi? Lafat da fek miydi? La fudda fek diyor peygamberimiz. Allah ağzını bozmasın. Amin. Amin. Amin. Evet çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. <gülüyor>